アハンディクルフェアドンキスをおねがいでますきんんんんんん Tingin artık kamera geldi sana. Hadi yine iyi sin. Hiç ihtiyacın yok. Hiç iht ihtiyacın yok kameraya. <gülüyor> <gülüyor> Kendin kaydedebiliyorsun yani. <gülüyor> hiç. Kardeşler hiç telaşlanmayın bizim kendi özel çekimimizin öyle televizyon falan durumu yok. A takım da çıkmayacaksınız yani. <gülüyor> Vallahi ben orada değildim Faleo. <gülüyor> benim kendi şahsi benim kameralarım. <gülüyor> Siz benim <var mı> kamera. <gülüyor>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 Çeşme'de ben çıkacaktım ama insanlar mesela Çeşme'de gündüz denize giriyor, muza biniyor. Niye biniyorsa? Yani muza bilmek iğrenç bir eğlence şekli yani böyle ha ha ha ha ha. Bu kadar da büyüne bilmemiştik falan gibi <gülüyor> salak bir şey. Meslek olarak da salak. Yani ne iş yapıyorsun? Muz işletiyorum falan gibi. Bir de bu soru kışın soruluyorsa. Kışta yani muz inmiş durumda içeri、e, girin yani hiçbir hiç karizması yok yani muz bu işte bunu işletiyoruz adam.、E, i̇nsanlar gündüz denize kuma bindenle yatıyorlar kalkıyorlar oyun saati gelince tiyatroda yerini alıyor adam. Anlatıyorsun hikayeni bir muhatem arıyorsun karşında adam karşında mayosundan kum çıkarıyor.、Yani. Şimdi bu, bu zor bir şey. Gülümlemek istiyorsan gülsin istersin karşındaki ya bazen çok zorlar saygıcı önemlidir sahnedeki için klasik bir eser bile sahneleniyor olsa gözü takılır sahnedeki ünlü ön sıralarafa önemliler gördüğü ışıkdan dolayı bir kısmını göremiyorsun insanların doğru <gülüyor> uzakta olanlara da espriler çok sonra gidiyor <gülüyor> önemli oluyor onun için yani ilgini çekiyor gülsin istiyorsun ben Ankara'da sahneye çıkacaktım.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 Bunu anlatacayım yolunu yapıyorlar. <gülüyor> Bunlar biz oyna gelmek istiyoruz bize yarayarlar mısın dedi tamam dedim tabii ki de başımızın üstünde yerimiz var falan sizin hikaye değil bu başka <gülüyor> dört kişilik yerler tamam dedim sevaz kim gelecek dedim kız dedi ki ben dedi annemi ve babamı getirmek istiyorum yalnız <gülüyor> yaşlı insanlar gülerler mi acaba dedim ne bileyim getir bakalım. <gülüyor> Daha önce güldüler ve evet dedi. Kaslar çalışıyor yani. Dedim sınavla almıyoruz ya nazını zaten. Sınavla alsak bu girebilir miyim? <gülüyor> Herkese o çok gösteriyor. Buyursun sınır dedim. Geldiler yerlerin anda aynı bu teyzemiz, amcamız gibi oturuyorlar. Anlatıyorum hikayeleri. Güzel de mi gösterir? Bunun gibi değil. <gülüyor> Gülüyoruz bin kişiyiz. Teyze bize katıldı gülüyor.、Bu、amca hiç gülmüyor. Gülmüyor dediğim, tıbben gülmesi imkansız. <gülüyor> Gülme çipini çıkarmışlar amcanın. Ve sahneye o kadar sert bakıyor ki yani hayvan herif hayvan herif falan. Allah belanı versin senin. <gülüyor> hiç, hiç gülmedi. Hiç gülmedi bir de kulise geldiler tebrik için. <gülüyor> Tebrikler babam gülmedi falan. Ya dedim hakikaten amca niye gülmüyor? O sağırdır dedi ya. <gülüyor> Bir saat anlatmışım, böyle teresti gibi kaldım sahnede. Ya bir kere görmeyen bir çocuk geldi, ben kabartma oynamak zorunda kaldım. Şimdi bu gösteride görünecek bir şey yok Allah'a çok şükür, görüyorsun. E bir tek lütfen duyacaksın.、E、duyamayınca da pecih oluyor tabii durumla. Görmeyen çocuğu da anlatıyorum, kabartma yokluyor, ne anlatıyorum acaba?、E、i̇ki dakika oynadı, ben kaçtım tabii. O vaziyette kalamazdım sahnede. Kurucu, elinca finalde sordum nasıl buldun oyunu dedim çok sert dedi. <gülüyor> Şimdi... Herkesin beğenileri değişik oluyor. Karşılık bulmak istiyorsun hikayene. Ben çok değişik ortamlarda çıktım sahneye. Askeri ortamda falan denedim. Kendim yok ki çok ciddi olduğundan, protokolün çok ağır olduğundan bahsediyor ki doğru. Birçok sanatçı arkadaşımız yapmıştır. Öyle hadiseler, konser olsun. Böyle tek kişi gösteri Yılmaz oynadı yani son askeri ortamda. Çok ciddi protokol olduğundan bahsediyor. Komutanlar falan oturuyor ki ben çıktım burada Florya'daki Hava Arkokulu'nda. Beş yüz tane subaydan sonra öğrenciler başlıyor düşün yani öyle. Ben çıktım hazır oldu anlattın dedim. <gülüyor> Daha sonra rica ettim dedim paşam ben hep rahat anlatırım rahat anlatırım. Çok da gerildim yazık. Her kurduğum cüllerin sonunda da şey var hani yarabbakçı istikbal göklerdedir efendim. <gülüyor> Sağ olsunlar çok ama eğlendik sonra bir kaynağı işte ki güldük öldük gülmekten. Yani paşa artık şey dedi ya güldürme askerliğimi yakacaksın dedi. Ya. <gülüyor> Ki、hakikaten görevden aldılarmış. Böyle <gülüyor> <gülüyor> <Ne> bir durum. <gülüyor> Sağolsunlar bir de ihtimam göstermişler bana bir oda falan tavsiye etmişler. Gene başka bir yerde çıktım askeri ortamda sani. böyle bir orda eriyor ve onun böyle bir odasını tahsis etmişler ben dinleneyim diye yani ben hakikaten hazırlanan bir sanatkarım ya hafif bir pat yapayım çıkmadan falan <gülüyor> halbuki öyle bir şey yok bir odaya girdim bayağı cibinlikli yatak vardı ya hani hep böyle televizyonda gazetede gördüğü gibi yaşıyorum zannediyor ya bu herif kesin sahneye çıkmadan evvel seviştir cibinlik koyalım <gülüyor> <gülüyor> halbuki ben hep oyundan sonra Cibinlik var ve her şeyle ilgili talimatname vardı o da askeri ortam biraz enteresan. Işığı ya açacağın yanında bir küçücük böyle bir şey var çerçeve içinde. Işığı açan, yanında onu görün falan. <gülüyor> <gülüyor> Televizyon var açan izleyin falan. Yatak var yatın yazıyor ya. Dedim paçam tuvalete bir şey yazılmamış ben bırakıyordum dedim aslında. <gülüyor> <gülüyor> tuvalette. Şöyle yapın böyle yapın. Dergin oluyor yani. Kulisi olmayan, tuvaleti olmayan tiyatro salonlarında çıktığımı bilirim sahneye. Sahnede alkışlanırsın böyle. Bravo büyük sanaklı halkın sanakçısı, yürü ben falan arkada pet şişeye işersin falan. <gülüyor> Bunu bileceksin. Buna göre davranacaksın. Sahne çok kaygan bir yer biliyorsun. Yani burada hakikaten aklını kaybedebilir insan. Bir de alkışlanınca aklını kaybedersin.、Yani、gerçekten bir vokum falan zannedersin. Hadi ki komiklik yapıyorsa yalnızca komiklik yapıyorsundur. Yani onun onun ekstra bir saygınlığa ihtiyacı o komikli güzel bir ümvandır. Komedyen ee, önemli, önemli adandır. Gerçi biz sokakta hakaret olarak kullanırız ne komik falan diye. O <gülüyor> ümvan bana yeter aslında. Ama sadece çok lütufkandır. Alkışlar falan aklını kaybedersin sahnede. Bir de. アルカシ a k イン、や Böyle alkış buzolası vardır tabi ya, alkışlarla yaşıyoruz falan diye. Ben normal besleniyorum. <gülüyor> öyle derler, yüzyıllardır duymuşuzdur öyle klişeleri. Ben, ben söylemem onlara, beni sizler var ettiniz falan derler ya. Beni sizler var ettiniz. Özellikle şu bölge yaptı beni falan. <gülüyor>、yani、babamdan direkt imalattan halka satış,、yani、beni sizler var ettiniz falan olur mu ya? Bir kere söyledim inandılar be abi.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 Lan buna kimin onunu ya? Sizlerden biri olsam ne işim var burada beni? Ve bunu söylesem kim der yani baksana içimizden biriymiş bir de bu çok milyon verdik beze ben yaparım. <gülüyor> İçinizden biri bunları yapar mı? Olur mu öyle saçmalık ya? Bir de biz eskiden çok fakirdik vardır vardır öyle bir laf çok tutar o. Biz eskiden çok fakirdik. Çok tutan bir şey. Şarkıcı, türkücü, politik acısına kadar geniş bir yelpaze. Bundan ekmek yer. Der ki biz eskiden fakirdik herkes alkışlar. Vay ulan fakirmiş herif. Bravo be. <gülüyor> Sanki övünülecek bir şeymiş gibi. Gerçi fakirlik yoksul önemli şeydir bunlar. Maddi ya da manevi fakirlik. Önemlidir insana. Çok şey öğretir. Tamam bilir insanı hayata karşı devam da. O kadar da özelenecek bir şey değil. Biz eskiden fakirdik. Bravo be falan diyor. Ben onu yaparak kendimi sevdirecek değilim ama biz hakikaten fakirdik. Yoktu abi hiçbir şeyimiz yok. Ben orta okula kadar okula jaguarla gidip geldim. Ne? Okulu ormandaydı. Ne? Araba değil oğlum, bayağı jaguar yani. Allah ya. çok zordur kullanmaz. Biniyorsun böyle. Gideceğin yeri söylüyorsun. Etiler. Ne biliyordu ya. Gidene kadar param parça oluyordu. Jaguar abi. Ne durdan anlar, ne sustan yırtıcı hayvan. Kırmızı yandı. Hadi be. Yedi veriyordu ya. Çok yoksuluk çektik be valla. Ben masrafa olmasın diye yedi yaşına kadar doğma. Direkt sekizden başladım. Vallahi abimi de gazete verdi. <Gülüyor> Çok fakirdik ya. <Gülüyor> Bir dönem oturduğumuz evi yedik. <Gülüyor> Vallahi Hanselle Gretel'in annesi yapmış devi. Framboazlıydı. Yani boza ne hazır da manasında. Dünya çapında gösteri yapmıyorsam terbiyesizim. <gülüyor> Allahımın layı. Sonra da millete ki bu mu yani? Bu. <gülüyor> ne olacaktı ya? Ne olacaktı yani? Bazı bilinçli tüketici vardır, hakkını arar ya. Bu mu yani şekerim? Bu canım. <gülüyor> Git gez dünyayı bak, ne görüyorsun? Allah Allah. Fikir veri bazı. Bence gösteriye şöyle bir şey ekle. Onu sen ekle, hadi. <gülüyor> ben neyi çıkarayım diye düşünüyorum.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 Alışık olduğumuz şey sahnede danslar edilmesi, ışık oyunları, bilmem neler, çapını bileceksin kardeşim. Ben, ben yaparım onları. Para bak, veririm parayı, verin lan lazeri derim, saatlerce dururum böyle. Ama kime ne faydası var, onu bileceksin. Anadolu'da böyle sahneye çıkıp oradaki turnelerde işte kuliste, petçi şey işeyen adamsan, burada lazerle çıkmana gerek yok. Ya lazeri ver, 10 dakika ver, tut bana lazeri, lazeri, ışık oyunları, bilmem neler, söndür lazeri ben. <gülüyor> Madem lazerden sonra ben lazerden önce ben o zaman direkt ben. Hadi bakalım. Sana tomografi çektiriyor. Diyelim ki ben lazerden geçiyorum. Vardır öyle diskoteklerde lazerin önünde dans eden çocuklar böyle. <gülüyor> lazerin önünde geçenler hep böyle. Onlar MR'ı bedavaya getirebilirler. <gülüyor> <gülüyor> Omurga sağlam geç abi sen. <gülüyor> Gereğinden fazla artistik. Artistik böyle çıkışlar yapmak sahneye, görkenli çıkışlar yapmak bizim haddimiz değil. Ben ne ne. Ama istenen o olabilir. Yani sahneyi doldurmak diye bir tabir vardı ya sahneyi doldurmak. Biz sahneye doldurmayı tercih etmişiz. <gülüyor> Tuhaf olur. Tuhaf bir durum ortaya çıkar. Bu nedenle yapamıyorum. Ama düzgün olanın o olduğunu bildikten sonra problem yok. Ben çocukları bu yöne yönlendirme ki benim gibi konuşayım falan. Zaten bütün kötü şeyleri biz söylüyormuşuz zannediyor insanlar. Ona çok üzülüyorum. Hani okul kötü falan, şu kötü, bu kötü. Tamam onlar kötü, sen iyi ol canım. Böyle yaptığımızdan dolayı o kedi kesenleri de biz motive ediyoruz zannediyor. Görünüm itibarıyla öyle zaten. Ben İzmir'de sahneye çıkmıştım. O satanizim haberleri çıktığında siyah kiyenleri toplayın dediler. Ben sahnede böyle kaldım. Dört bin kişi var karşımda ya başları da bu bezemek galiba. Yakalayın, değil、evet. mi? Kedi kesilir mi ya? Kediyi kesiyor. Sisteme karşı olmayan o zanneden gençlere çok yazık yani. Ben buraya ait değilim, bari atlayayım falan.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 Çarkı pelek bu oldu mu be abi? <gülüyor> ben o halini çok sevdim vallahi. <gülüyor> Tamucan'ın ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi o çarkıpekin o son hali bence öyle devam edecek yüzürlü böyle şahane. Ok yaydan çıktım bir kere nasıl düzelttiyim. Bundan sonra öyle olsa gözke. Ben alıştım. Çarkıpelek kazandırmaya devam ediyor Hamdakoyun. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu bu değil mi ya? <gülüyor> Yarışmacılar ben öyle gelşeler, onlar da ayak koyduruz, açırıl çıplak falan. <gülüyor> ben elimle çevirmeyeceğim bir dakika. <gülüyor>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 Erkek aslanın tek derdi var, aman yele bozulmasın diye. <gülüyor> Ormanda fen yok ya onun için. Oradan ders çıkmaz, bazıları öyle yapıyor, not alıyor falan. Bir çıta 120 km hıza erişir. Haa yazıyım şurada bas. Senle ne? Çıta mı kovalayacaksın? Hani o 120 yapıyorsa ben de 130 yapayım diye bir şey yok ki. Ders çıkaracaksan o ilkel kabileyi ziyaret eden medeni dangalığa bakacaksın. <gülüyor>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 Karşından gelse sana karşı ne hissettiği belli. <gülüyor> i̇yi niyetli mi, kötü niyetli mi, silahlı mı, silahsız mı? Sen iyi、yani、midir ya? Naiftir yani. Eline iki tane sopalı alır, alır bunları bir düne vurur, eğlenir öyle bir adam böyle. Hayır, o <gülüyor> ana, o bu kadar ya,、yani. o bu kadar bir şey yok. Bunu istenir, bunu yapıyor. Medeni dengeler kendi medeniyetini yaşamakla kalmaz, satmak ister. Bir de onu sattığı zaman mutludur ya. Birinin söylemesi lazım. Aha ne güzel yaşıyorsun. Ona ihtiyacım var. O tekinin yok ve teki ha ha ha <gülüyor> çırpın çıplak. Zor biraz ama güzel. Zor çünkü mesela kol yene düşürmeyeceksin. <gülüyor> Düşürsem bile eğilip almayacaksın. Çünkü kabilede herkes öyle gezdi. <gülüyor> herkes duvar saati olmuş böyle. Saat kaç bilmiyorum. Durmuş benimki. <gülüyor> Gizli bir tarikat olsaydık ya biz böyle. Gizli. <gülüyor> ...araba değiliz. <gülüyor> o adam eğlenir abi. Bunu vurur birbirine eğlenir. Öteki hava aktar, ona radyo gösterir. Bak radyo şef, haberin yok. Ayyyen o an, ayyyen o an. Umrunda değil. O adamın kendisi radyodur. <gülüyor> Belki Power FM'i çekmiyor olabilir de. Müzik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 Ne yaptın ayda? Koskoca bilim adamı olmuşsun, yıllarca eğitim falan, NASA'da böyle de eğitimle ayrıca şu böyle sağlık testleri bilinen de Ay'a gitmiş, şunu yaptım diye seviniyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Koca bilim adamısın, ne yapıyorsun? <gülüyor> ne yapıyorsun? Ayda yürüdün. E sen burada yürüyordun zaten. <gülüyor> Bir insan burada yapabildiğini, orada yapabildiği sevinir mi ya? Burada daha büzgün yürüyordun. Bu ne böyle? Kafada bu kadar şey. Delikanlı insan çıkarsana oğlum. Böyle. Kendini madara ediyor. Bayrağı dikmişler ayağı. Bayrak böyle duruyor. Dalgalanmayacak bayrağı ne dikiyorsun? Orada hava yok, bir şey yok. Dalgalanılmaz orada yani. Bize uygun bir şey değil. Aydan taş topladım, sahil taş topladım. Ayın yüzeyi pudra gibidir, ezdane pudra çeşitleri kaynıyor. Ayda ne varsa dünyada var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ön sıraya böbrekler geldi ablamın. <gülüyor> Böyle de gülmeli. Ben böyle birisi olmazsam ne işim var sahnede ya? Cem Yılmaz'a rakip çıkmış, oldu. Ben daha komikiyim, anlat bilmiyorum. Mümkün mü lan öyle bir şey? <gülüyor> Geçen demin sordu gazeteci bir arkadaş, rakip falan. Ne rakibi kardeşim ya? Neye <gülüyor> bekledin? Güldür ben de güleyim sana ama yok işte. Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah, ben daha komiktim ama değiştim. <gülüyor> bir de o patladı şimdi, ben de komiktim eskiden. Çok ama yani buzul çağından evvel. <Gülüyor> Onun için eridi buzlar da belki. <Gülüyor> <Gülüyor> Kafam ağrıdı be. Vallahi billahi. <Gülüyor> anlat anlat güldür güldür. Kafada fosfor kalmamış ya. Doktora gittin dedi ki ben ne yapıyorum dedim ya 5 senedir. 1500 gösteri böyle anlat anlat anlat kafa olmuş kazan gibi. Bitmişsin sen dedi doktor baktı böyle bitmiş dedi arkadaşım <gülüyor> ne oldu dedim sen dedi anlatıyorsun ama hafızanı zorluyorsun onu dedi beton dedi şu ne dedi onu dedi o dedi çocuklar uuu bağırıyorlar bunları düşünmekle hafızanı zorluyorsun neyi anlatayım neyi anlattım da nereye bağlayayım fosfor tüketimi hızlanıyormuş beyinde bilim bilen varsa diye anlatıyorum yoksa ne anlatayım <gülüyor> bitmiş bir gün dedi sahnede böyle kalırsın dedi vallahi. Ama bizde kısmet yok ki biz ölsek sahnede millet şeyder olan biletlar yandı be <gülüyor> öldü erip komik değil abi、bana. millet kişiye saldırır anasını zaten saradığı gibiler niye yedi buçuk milyon biletlar fosfor kaç para <gülüyor> sen fosfor ver toptan ben bir buçuktan anlatayım abi <gülüyor> bizim maksadımız o mu?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 Kalıcıymış. Ben hiç bir zaman öyle düşünmedim. Bana göre <gülüyor> buraya nasıl çıktıyıysak ineriz anasınıza. Ne varmış ki burada o kadar? Burası tek başına da güzel bir yer. Sahne burası, kutsal bir mekan. Ben ne, bensiz, Ötekin ne, o zaten yürür anasınıza. Bana göre. Ama güzel oldu benim için. Çok güldüm, ve eğlendim. Para versen böyle güler bizi bile. İyi de para veriyor ona anlamıyorlar. <gülüyor>、e, Tabi para veriyorlar biz de götürüp bir yerlere veriyoruz yani sizin adınıza. Ne zannediyorsunuz millet zannediyoruz hep kareyle kızla yiyoruz、yani. ya. Ne yapıyorsunuz be? Dakar ya kızın <gülüyor> parayı edrili mi ya? Şöyle bak sonra. Ayrıca para yiyen kız görmedim ben. Onlar <gülüyor> değişik besleniyorlar. <gülüyor> Protein.、Yani. <gülüyor> et et et et et et et. et, et. İlk kez adamın hayatını ben de düstür düstür edindi. Medeniyetin fazlası zarardır. Medeniyet nedir biliyor musun? Medeniyet mutfağ robotudur ya. Mutfağ robotu nedir? Hiçbir vokt değildir. Özetle bu işte. Mutfağ robotu ismi güzeldir. Medeniyetin de öyle ismi güzel bir de. Mutfak robotu! Sanırsın her işi o yapıyor halbim. Hiçbir şey yok yapmaz. Bir kahvaltı yap da yiyelim bak. Ne yapmış? Neyin robotuymuş o? İsmi çok tafralı maşallah. Mutfak robotu! Ya kutusundan çıkartma bir sene orada durur o ya. Hiçbir şeyin robotu değil o yani. Mutfak robotu! Tortakalı keseceksin, ısıtacaksın, bastıracaksın, suyunu sıkacak. Ooo! Sıksana kendini hadi. hadi. Hani robottun sen? Değilim. <gülüyor> Arzum. Bir de ismi o var. Sanki hangi arzumu yerine getirmişse. Arzum mutlak. Tefal. Sen her şeyi düşünürsün. E fişini de kendin tak hadi. <gülüyor> yağan yağan her şey. Bence de alalım. <gülüyor>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 Her şekilde karşımıza cikan bir şey gir. Küçük yuvarlakları karalarız. Şunu tercih ediyorum falan diyor. O adamın öyle bir derdi yok. Biz o yuvarlakları karalayarak kendimize gelecek hazırlarız. Liseden sonrasına ava girilir. Ki iğrenç bir sınavdır ismi. Yerleştirme sınavı. Bir insan maksadını bu kadar baştan belirler. (Alkış) Yerleştirme sınavı ya.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 Hurafeler çıkardı, hatırlar mısınız? Hani çok sıkı bastırınca bilgisayar doğru kabul ediyormuş falan gibi. Bir uyarı vardır, dışına taşırmayın falan diyor. Ulan sıçmıyoruz ki. Onu dolduramayacaksam okumayayım zaten. Bir liseson seviyesindeki adama böyle muamele yapalım ya, dışına taşırmayın. Ben öyle bir sene kaybettim heyecandan, dışını doldurup içini boş buraymış. Bir sene el sanatlarında okudu. O sonrası kitapçını verilir sınavlarda öyle tuzaklarla doludur ki elini alınca o kitabı dersin ki ulan ben bu sonraki kitapçını yerim be. Öyledir çünkü açarsın çok kolayla başlarsın sınav. Yazar işte aşağıdaki lerden hangisi aşağıdadır? <gülüyor> Ama kazan yalnızca ucu sivridir. Açtıkça sayfaları kalınlaşır.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 Uçmuş yani. Tercih formu ya. Var mı üniversite öğrencisi kimse? Siz mi? Merhaba. Nerede okuyorsunuz? İstanbul.、Fakültesi. Nerede? İstanbul. Hukuk. Hukuk Fakültesi. Ay ne zordur kimli. Kaçinci sınıf? İkinci sınıf. Birinci sınıf. Çok kalite. Bravo. <gülüyor> Memnun musunuz? Gergin bir okuldur ama Allah kolaylık vers. Açılı açıl, açıl hukukta okuyor, <gülüyor> hukuk fakültesi. Ne oldu lan orada bir kaynaşma oldu? <gülüyor> sen söylesene durumu başladı. Söylesene sen, sen desin ne?、Yani. <gülüyor> okul de, bir şey de. Başka yerde ürün vermeye çalışır burada ne ardızik yapıyorsunuz bana? El yat, bebe, onda böyle oldu. Biliyorum ben ne oldu, ne bittiğini. Fırlamalık yapmaktan kendimizi alı koyamıyoruz. Ben de yaptığımız zaman da bakma burada ahkam kesiyorum. Karşımızda kim olursa olsun bize en iyisiizdir oğlum. Hep öyledir. Superman gelip konsa buraya uçup gittiği zaman şey deriz arkasından. Olan yerde yakalanmayayım seninle. <gülüyor> oğlum uçuyor, herif, uçuyor. Olsun ben de konuyorum bana. Böyle de delikanlıyızdir ya.、Yani. Konu ne olursa olsun fırlamalık mı tamam? Komiklik ben daha komik. Hep öyledir. Yaptım çok zamanda çok fırlamayayım çok ateş diyeyim diye doğru bir şey değilmiş onu öğrendim öğrendim bir şey değilmiş yani fırla ben çok hazır cevabımdır da ne paydas? Mizahi bir kabiliyetim varsa onu başkasının aleyhine kullanmayacaksın o kadar basit işte herhangi bir kabiliyetini başkasının aleyhine kullanmayacaksın. Biz çok canlılar yaktık burada ilk çıktığımız zamanlarda dedim ya seyirci de ister onu galip gelmesini ister sahnedekiğini.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 Herkese kız geliyor ama yapmayın bak bekümlerde bekümlerde be, be, sevişiyoruz lan diyorum kafamda. <gülüyor> Yine sevişiyoruz diyorum bin kişinin sesi geliyor arkada. <gülüyor> Adam dedi bizim kızı stadyumda yiyorlar yani. <gülüyor> Daha sonra abi mutluyor. <gülüyor> Çok feysel.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 Televizyondan çok bilindik bir adam kaç sene evvel? Sekiz sene oldu, dokuz sene. Geldi böyle gençlerle sohbet etmek için üniversitedeyken, böyle bir salonda toplanıldı falan. Bayağı kalabalık Cem Özal, seviliyor o zamanlar, daha delirmemiş. <gülüyor> ben de ön sıralarda yerimi aldım, ha çok fırlamayayım, hazır cevabım diye. Adamcağız sordu, gençler var mı sorusu olan dedi, bak bana bak, var. Neyse? Saat kaç? <gülüyor> ya bu yapılır mı ya? Bunu yapıyoruz ama işte. Dayanamıyoruz yani. Taşı gediye koymak için hırs yaparsan bazen gedik olursun haberin olmayız. Biz bir televizyon programında yaptık öyle aman ne komiyiz falan diye. Böyle aman ne komiyiz falan. Adam geldi fotoğrafımızı çekti. Ben de şey dedim bir daha çeker misin? Benim dilim dışarıda çıktı dedi.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 ...biraz sert demek şey yaptıysa... <gülüyor> <gülüyor> ...övmüş. Ben çok yaşa diyordum halbuki. <gülüyor> Bu mesleğin... ...böyle muhabbet... ...muhabbet üzerine ya da nerede yapıyor olsun... ...ya anlatıyorsundur sahnede ya kağıda yansıtıyorsundur... ...televizyona yapıyorsundur... ...beyaz perde falan... ...ne olursa olsun kullandığın araç. Şimdi bunun...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 Bunun düşünen biri varsa o zaten o üç saat hikâyeyi de dinlemese olur. Kaçından uyduruyorum ben. Ama televizyonda bunu söyleyemezsin. Oturuyorsun o adam soruyor nereden buluyorsunuz esprileri? Kaynak gösterebilir misin? Ben kendi seyircime itiraf etmişim. Oradan nasıl söyleyeceğim? Esprimi yapacağım üzerine kaçından önce, evet, gö gösteremem. Göstereyim ama yanlardan tutup ayırmam. Yani bu değil. Biz illa göreceğiz bak. Hayır.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 Ben kıçımdan öldürdüm, yalnızca siz gülün diye. Başka bir amacım, maksadı bilmiyorum. Zaten başka ne vaat ettim ki, vaat ettim diye yapmadım hiç. Bilinçli tüketici tavrı sergileyenler vardır. Ben bu gün seni beğenmedim, ister kiçimden öldürmüş olsun. İşte beğenmedim yani, ben de seni beğenmedim. İlişkiyi bu hale getirmeye ne hakkın var senin? Ben onu beğenmedim, ben de seni beğenmedim. <gülüyor> Beğenecek beğenmeyecek bir şey yok, bu, bu zaten. Yani bu, bu. Hakkını her yerde aradığında bir tek bana mı ezdirmiyorsun kendini? <gülüyor> Hayatı boyunca sanki hep bilinçli bir tüketici gibi, davranmış gibi. Şurada kel bir çocuk var, dur ona gideyim de kendimi ezdirmeyeyim.、Yani. <gülüyor> Lan ben seni güldürmek için anlatıyorum deli. <gülüyor> bu gösteri böyle değil. <gülüyor> bu gösteri böyle. Git afişe bak yazar. Cem Yılmaz. Cem Yılmaz deyip Nihat diye birini çıkardık mı? Hayır. <gülüyor> Hakkını başka yerde arayacaksın. Yazar afişlerde. Komedi. Üç perde. Yazmak kolaydır. Hiçbiriniz soruyor musunuz? Bu ne biçim komedi lan diye. He? Ha? Hayır. Orta karar işleri herkes acıma duygusuyla izler. Böyle izleriz. Hepimiz öyle. Şöyle yani. İzleriz ve deriz ki yazı kendince yapmış. <gülüyor> kendince yapılacak iş budur işte. Kendince müzikal olmaz. Kek değil o. Ben kendimce kek yaptım falan yok. çek diye bir şey var. Allah Allah. Komedi üç perde izlersin iki perdedir o zaman hakkını ararsın. Nereden öbür perdedir? <gülüyor> Burda hakari aranacak bir şey yok. Güldük işte. Ben gülmedim. Allah taş yapar. Ben birçok gösteriden sonra burdan heykel topladım. <gülüyor> Evde duruyorlar böyle.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 Ha? Yakın zamanda. Niye bir bohçamı hazırlayacaksın? <gülüyor> Güzel bir kız da koyun. Orada lazım olur. Vatan sana. <gülüyor> Efendim abi? De Neyi canım? Bunu aynısını ağzınızla yapabiliyor musunuz? <gülüyor> Ağzımızla yaptık diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bitti gösteriniz burada da. O O'dan o kadar çok çıkaracaksınız ki birazdan. <gülüyor>